Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Bugün Yakup aleyhisselamın hayatından ibretler almayı istiyoruz. Yakup aleyhisselamın adı Kur'an-ı Kerim'de 16 defa geçmekte. Kendisinden hem Yakup, hem de İsrail diye de bahsediliyor. Evladı Yusuf Aleyhisselam'la imtihan edilen ve 40 yıl gözyaşı döktüğü rivayet edilen Yakup Aleyhisselam'ın hayatı. İshak Aleyhisselam'ın oğlu. Kenan diyarında yaşayan insanlara gönderilen bir peygamber. Onun Medyen'de veya Şam'da doğduğu rivayet ediliyor. Yakup aleyhisselam, İz adlı kardeşiyle ikiz olarak doğmuş ve ondan sonra dünyaya geldiği için takip eden manasında Yakup adı verilmiştir. Diğer bir manası, Saffetullah yani Allah'ın saf ve temiz kıldığı kulu anlamını taşır. Yakup aleyhisselamın neslinden birçok peygamber gelmiştir. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhimüsselam, nesep yönünden Yakup aleyhisselama bağlıdırlar. Çünkü babası, Hazreti İshak aleyhisselam, Zürriyetinden enbiya ve melikler gelmesi için dua etmiş. Allahu Teala kabul buyurmuştu. Bildiğiniz gibi her nebiye kendine mahsus bir dua verilmiştir. Muhakkak kabul olunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dünyadayken yapmış. Her peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu dünyada yapmamış. Onu kıyamet gününe bırakmıştır. Annesi oğlu Yakub'u dayısının yanına gönderdi. Dayısının iki kızı vardı. Büyüğünün ismi Laya, küçüğünün ismi Rahil'di. Yakup aleyhisselam dayısına yedi yıl hizmet etti ve onun büyük kızı Laya ile evlendi.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 vefat etti. Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'un doğduğu sene peygamberlikle vazifelendirildi ve insanları tevhid akidesine davet etmeye başladı. Kendisine Kenan diyarı ahalisinden çok kimse iman etti. Bu durum, Meryem Suresi 49-50 ve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 Ey Resulüm! Dinde, ibadette ve Allah'ın emirleri hususunda kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da yadet. et. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin, salih kimselerdendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu peygamberlerin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Buhari de geçiyor. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, oğlu, Kerim. İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu, Yusuf'tur. Yakup Aleyhisselam'ın hayatında, bir bölümde Yusuf Aleyhisselam'a aittir elbette. Yusuf Aleyhisselam, küçük yaşlarından itibaren, babasının büyük bir sevgisine mazhar olmuştu. Her haliyle, kardeşlerinden farklıydı. Nitekim babası Yakup Aleyhisselam, oğlu Yusuf'ta kendisindeki hususiyetleri görmüştü. Bu sebeple, ona olan meyli, diğer evlatlarından fazlaydı. Onu çok sever, yanından ayırmazdı. Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'un anındaki nübüvvet nurunu görmüş, bunun için ona daha fazla ihtimam göstermişti. İşte babalarının bu meyil ve muhabbeti, Yusuf'un diğer kardeşlerinin hasetlerine sebep oldu belki de. Gün geldi, bu haset bardağı iyice taşırdı ve kardeşleri Yusuf için kötü planlar yaptılar. Burada ibretlik manzaralar da oldu. Öyle ki Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf'a olan aşırı muhabbeti gayretullah'a dokundu. Bu sebeple Allahu Teala ona bir imtihan vermeyi. İptilayı murad etti. Ve Yusuf'u babasından ayırdı. Zira hepimizin bildiği gibi evlat bazı hallerde baba için özellikle büyük bir imtihan. Nuh aleyhisselamı hatırlıyoruz. Kafirlerin helaki için beddua ettiği halde müşrik olan oğlunun da suya gittiğini görünce kaybolduğunu görünce sabredememiş ey rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir demişti ona şöyle karşılık verilmişti Hud suresinde ey nuh o kesinlikle senin ehlinden değildir çünkü o salih olmayan kötü çirkin bir amelin sahibidir babaydı peygamber de amma Aynı zamanda babaydı, insandı. Nasıl ki Nuh aleyhisselam oğlu ile imtihan oldu, Yakup aleyhisselamın da imtihanı ağırlığınca oğlu ile olacaktı. Kardeşleri Yusuf aleyhisselam hakkında söz birliğine vardılar. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin, eğer... ''Mutlaka ona bir şey yapmak istiyorsanız, onu bir kuyunun dibine atmayı deneyin, en azından bunu yapın. Belki geçen kervanlardan biri onu alır, götürebilir, böylelikle ölmez.'' dedi. Bu teklifi yapan Yehuda isimli abisiydi. Bunu kardeşlerine kabul ettirdi. Kardeşlerin hali ne kadar ibretlidir ki, en merhametli olanı dahi hasedi sebebiyle, kardeşinin kuyuya atılmasını tavsiye etmişti. Nihayet, Yusuf'un aleyhisselam, abileri, yapmış oldukları sinsi planla babalarına geldiler bir gün. Bu durum, yine Yusuf suresinin, 11 ve 12. ayetlerinde geçiyor. Dediler ki, Ey babamız! Sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun koruyucularıyız. Onun iyiliğini istiyoruz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de, bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu koruruz. Babaları, onu götürmeniz beni hakikaten üzer. Ve siz farkında olmadan onu bir kurdun yemesinden korkarım," dedi. Yusuf aleyhisselam'ın abileri babalarına ve kardeşlerine hürmette kusur eden kimselerdi. Dolayısıyla kurdukları hileyi gerçekleştirmek için babalarının ikazlarına ve ihtarlarına geçiştiri vererek Tamam dediler. Biz bu kadar kalabalıkken nasıl aramıza bir kurt gelecekti onu götürecek baba. Biz muhakkak sözümüzü tutacağız. Onu getireceğiz dedi. Sonra kardeşleri onu alıp götürünce kuyunun dibine bırakma konusunda fikir birliğine varmışlardı. Yusuf Suresi'nin 15. ayetinde bu durum şöyle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 Yakup aleyhisselam, oğullarının kardeşleri Yusuf'u sahraya götürmek için ısrar ettiler. Ve küçük Yusuf'un buna çokça istekli olması üzerine, kazaya rıza göstererek oğullarına izin verdi. Kardeşleri, babalarının içinin rahat olması için gözden kayboluncaya kadar Yusuf'u omuzlarında götürdüler, ilgi alaka gösterdiler. Lakin babalarının gözünden kaybolduklarında verdikleri sözü terk ettiler. Yusuf'u hemen yere fırlattılar ve ''Ey yalancı rüya sahibi! Hani nerede sana secde ettiğini gördüğün yıldızlar? Haydi gelip seni bizim elimizden kurtarsalar ya!'' Ve sonra Yusuf aleyhisselamı dövmeye Eziyet etmeye başladılar. O kadar kalabalıklardı ki, hangi abisinin yanına gitse, daha fazla eziyet görüyor, azar işitiyor ve dövülüyordu. Küçük Yusuf, çaresiz ağlamaya başladı. Geride dönecek hali yoktu. Ağlayarak dedi ki, Ey baba! Sana verdikleri sözü, ve senin onlara verdiğin nasihatin ne çabuk unuttular. Yaptıklarını bir görsen, oğluna edilen eziyetler bir köle evladına dahi reva görülemez. Robil, Yusuf'u kaldırdı, sertçe yere çarptı. Sonra da göğsüne hızla oturarak onu öldürmeye çalıştı. Kardeşi Levi de boynunu kırmak istedi. Yusuf aleyhisselam kardeşlerinin arasında en merhametlisi olan Yehuda'ya yalvardı. Ey abi, Allah'tan kork da beni öldürmek isteyenlere mani ol dedi. Abisi merhamete geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Onu öldürmeyin. Siz bu hususta bana da babama da söz vermediniz mi? Evet verdik dediler. Bunun üzerine Yehuda, öldürmekten daha hayırlı sana size söyleyeyim mi onu öldürmeyin kuyuya atın dedi ayrıntılarıyla bu mevzuyu konuştular diğerleri de yehuda'nın teklifini iyi diye karar kıldı elbirliği ettiler onu kuyuya atmak üzere sözleştiler o kuyu Ürdün civarında Ad kavminin zalim hükümdarlarından Şeddad, onu Ürdün'ün imarı sırasında kazdırmıştı. Kuyunun ağzı dar ve dibi oldukça genişti. Nihayet söz konusu olan kuyunun başına geldiler. Yusuf aleyhisselam kardeşlerinin elbiselerine yapışıp ağlıyor ama itilip kakılıyordu. Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarkıttılar. Hem de hiçbir yere tutunamasın diye ellerini de bağladılar. Gömleğini soydular. Çünkü babalarını ikna etmek için bir koyun kesecekler, kanını gömleği bulaştıracaklar ve sonra da onu kurt yedi diyeceklerdi. Yusuf aleyhisselam ağlıyordu. Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, hayır nefislerini sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz dedi. Yusuf suresinde böyle geçiyor bu olay. Öyle de yaptılar. Yusuf aleyhisselamın kana bulanmış olan gömleği Yakup aleyhisselama getirildi. O an o gömleği eline yüzüne sürüp ağlamaya başladı Yakup aleyhisselam. Bugüne kadar böyle yumuşak huylu bir kurt görmedim. Benim oğlumu yiyor ama sırtındaki gömleği yırtmamış öyle mi? dedi. Birçok şeyi anlamıştı Yakup aleyhisselam. Bir yandan gözyaşı döküyor, sabretmekten başka bir şeyin kalmadığını biliyordu. Sabretti ve dua etti. Ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Yusuf aleyhisselam artık kuyudaydı. O zamanlar kıtlık sebebiyle Yakup aleyhisselam da Yusuf aleyhisselamın öz kardeşi olan Bünyamin'i yanında koydu. Diğer oğullarını erzak almak için Mısır'a gönderdi. Yusuf suresinin 58 ve 60. ayetinde bu hadise ...şöyle aktarılmıştır. Yusuf'un kardeşleri gelip... ...onun huzuruna girdiler. Yusuf onları hemen tanıdı. Kardeşleri ise... ...onu tanıyamadılar. Yusuf... ...onların yüklerine hazırlayınca dedi ki... ...sizin baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Size tam ölçek veriyorum. Ben... Misafir perverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benden bir ölçek dahi alamazsınız ve bir daha bana yaklaşmayın. Elbette bunda bir hikmet vardı. Yusuf aleyhisselamın gelmeyen kardeşini istemesi, kıtlık sebebiyle o zamanlar erzaklar veriliyordu diğer ülkelerden gelenlere. Yusuf aleyhisselam da bir hayli tanınan ve yönetici konumunda bir insandı. Allahu Teala'nın kaderince. Yardım alacak insanların bizzat bulunması gerekiyordu. O yardımı almaları için. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, o gelemeyen baba ve kardeşleri için de hisse isteyince, Yusuf aleyhisselam da tamam babanız yaşlı, efendim gelemiyor ama en azından, bir defaya mahsus bu erzağınızı veriyorum lakin yine yanınızda olmayan o öbür kardeşinizi de mutlaka alın gelin. Erzağınız bittiği zaman bir kez daha istiyorsanız bu şartı yerine getireceksiniz demek istedi. Yani bu vesileyle kardeşini çok özlemişti, babasını en azından kardeşini görmeyi ondan haber almayı istiyordu. Nihayet, tamam dedi kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız. Sonra Yusuf aleyhisselam sözünde durdu ve söz verdiği tahılları yüklerine konması için askerlerine emir verdi. Ve yola çıktılar, abileri, babalarının yanına gittiler. Karşılandı, hoş geldin vesaire. Dediler ki ey babamız, erzak bize yasaklandı. Nasıl yani dedi. Kardeşimizi yani Bünyamin'i bizimle beraber eğer göndermezsen bir dahakine, bize buğday vermeyecekler. Merak etme, biz onu koruyacağız dedi. Yakup aleyhisselam ilk önce şaşırmıştı. Neden böyle bir şey istiyor ki? Bu durumu anlatmaya çalıştılar kendilerince. Yakup aleyhisselam size ben nasıl güvenebilirim dedi. Ben daha önce size güvenmedim mi? Geçmişte ne kadar güveniyorsam çünkü güvenim karıldı şimdi de o kadar size güvenebiliyorum. Sonra yine Allah celle celaluhu dedi en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları nihayet babalarını ikna ettiler. Bünyamin'i de yanlarına alıp Mısır'a gittiler erzak almak için. Bir hayli uğraştılar ama Yakup Aleyhisselam'ı ikna etmek için. Yakup Aleyhisselam dedi ki, ''Etrafınız dedi kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair, bu defa Allahu Teala'ya bir söz vereceksiniz. Bu sözü verirseniz size vereceğim dedi. Onlar da tamam dedi. Tüm söylediklerini Allahu Teala'yı şahit tutuyoruz. Yakup Aleyhisselam çıkarken demişti ki evlatlarına: Şehre gittiğiniz zaman Yusuf Aleyhisselam'ın o buğdayları, zahirileri neyse dağıttığı yere gittiğiniz zaman birçok kapı var. O kapılardan bir tanesinden girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Yani bir güvenlik önlemi olsun diye, tanınmayın diye. Sonra Yakup Aleyhisselam'ın bu emrine uydular ve erzak almak üzere tekrar işte yola çıktılar. Bu arada neden böyle bir şey var? Eserlerde deniyor ki, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına değişik kapılardan girmelerini, nasihat etmesi, onların gösterişli ve güzel giyimli olmaları, ayrıca daha önceki gelişlerinde oranın Melik'ten kimsenin görmediği izzet ve ikramı görmeleri sebebiyle oldu. Acaba bir kötü niyet olabilir mi, evlatlarıyla ilgili planlı programı olabilir mi diye böyle bir tedbir almıştı. Sonra Yusuf aleyhisselamın, tabii her şeyden haberin olduğunu biliyoruz zaten, onlar da kardeşlerinin huzuruna gideceklerini bilmiyorlar. İlk gittikleri zaman da tanımamışlardı. Yusuf suresinin 68. ayetinde işte tam bu durum aktarılıyor. Şöyle ki, ''Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiklerinde bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı.''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 Görüşme talebinde bulundular, görevliler Yusuf Aleyhisselam'a haber verdi, o da heyecanlandı. Nihayet bir fırsatını buldu ve öz kardeşi olan Bünyamin'i kendi yanına aldı. Çaktırmadan ona söyledi, aman dedi şimdi sana diyeceklerimi sakın kardeşlerine söyleme. Ben senin abinim, işte Diğer abilerinin bana yapmış olduğu şeylere aldırmadan onlara bir oyun oynayacağım. Sakın sen onlara bir şey söyleme. Rivayet edildiğine göre Yusuf aleyhisselam kardeşlerine yemek verdi. Sofraya ikişer ikişer karşılıklı oturttu. Ama Bünyamin yalnız kalınca ağladı ve ''Kardeşim dedi Yusuf sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu.'' deyince Yusuf aleyhisselam da zaten bunu bekliyordu, o da kendi sofrasını aldı. Yemekten sonra kardeşlerini yine ikişer ikişer evlere misafir olarak dağıttı. Bünyamin yalnız kalmıştı. Bunun üzerine Yusuf aleyhisselam, bunun ikincisi yok, öyleyse sen de benimle kal dedi. Böylece kardeşi Bünyamin onun yanında geceledi. Yusuf aleyhisselam dedi ki, o zaman işte anlatıyor artık tam olarak, ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin? Şaşırdı Bünyamin, senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat sen, babam Yakup'la annem Rahil'in evladından değilsin deyince, Yusuf aleyhisselam ağladı. Az önce ayette okuduğumuz, Gerçeği söyledi. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Sen diğer şeyleri aldırma. Değerli dinleyenlerim, Yusuf aleyhisselamın bu cümlesinde, yani onların geçmişte bize yapmış olduklarını aldırma demesinde, Allahu Teala'nın haset edenlerin hilelerini, başarmalarına izin vermeyeceğine işaret var. Öyle de oldu, Nitekim kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a neler yaptılar, ne hasetler oldu, ne eczalar oldu ama bunu başaramadılar. Allahu Teala önce iki kardeşi, sonra da babasıyla evladını birbirine kavuşturdu. Yusuf Aleyhisselam, kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyabilmek için, Allah'ın emriyle çok güzel bir plan hazırladı. Nakledildiğine göre, Planı kardeşine de anlattı ve onun da onayını aldı. Yine Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz. Aynı surenin 83. ayeti. Babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz size bir işi cazip gösterip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım, bu hale karşı sükunet ve ümit içinde Güzelce sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümid ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü o alimdir, hakimdir. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri biliyorsunuz daha önce babalarına yalan söyledikleri için bu sefer de söyledikleri doğru söze babaları inanmak istemedi. Bunu yaşarız değil mi? Çok yalan söyleyen bir kişi... Doğru bir şey söylediği zaman bile artık bir mukayesi olur. Doğru mu dedi, demedi mi diye. Şöyle dedi onlara. Hayır, siz nefislerinizi aldatıp böyle büyük bir işe sürüklendiniz. Yusuf aleyhisselamı kaybettiği günden beri, Yakup aleyhisselamın gözüne uyku girmedi. O zaman yeryüzünde Allah indinde, Yakup aleyhisselamdan şereflisi yoktu. Ve nihayet ağlaya ağlaya, Yakup aleyhisselamın gözlerine ak indi. Bunun bir hikmetinin de, diğer oğullarını görüp, hüzün ve kederinin daha fazla ziyadeleşmemesi için olduğu da söylenir. Yani, o oğluna nelerin yapıldığını hatırlamasın diye. Çünkü bir olayla karşılaştığımız zaman, bu acı ve bizim için elem verici bir olaysa, biz onu bir şeyle ilişkilendiririz. O olay akşam olduysa akşamları, bir köyde olduysa köyde, hep aklımıza gelir. Alimlerimiz diyor ki belki de Yusuf aleyhisselamın acısından dolayı Yakup aleyhisselamın gözleri kapatıldı. Ve kırk sene ağladığı rivayet ediliyor. Sonra oğulları geri geldiler. Bu durumu evvela Yusuf suresinin 85, 86 ve 87. ayetlerinde bir okuyalım. Sonra devam edelim. Buyruluyor ki, Ömrün geçti gitti. Hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin. Yakup aleyhisselam, Ben sıkıntı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum, dedi. Daha sonra Yakup aleyhisselam, Ey oğullarım, gidin de,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 Askerlerine bu tertiple beraber emir verdi, hırsızlıkla suçladılar ve o kase Bünyamin'in kardeşinin çuvalından çıktı. Dolayısıyla bu oyunun bir tertibin başarılı olduğunu düşünebiliriz, orada alıkondu. Halbuki herhangi bir ceza değil, çok da ferah abisi Yusuf Aleyhisselam'ın yanında yaşamaya başladı, Bünyamin. Tabi Yakup Aleyhisselam ve kardeşleri de bundan habersizdi. Yakup Aleyhisselam ümidini yitirmedi, Mısır Aziz'ine, Yusuf Aleyhisselam olduğunu henüz bilmiyor, bir mektup gönderdi. O zamanlar oğlu Yusuf'un tabi, Mısır azizi olduğunu bilmediği için mektuba şöyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Halilullah İbrahim oğlu İshak'ın oğlu Yakup'tan Mısır azizine. Biz başına birçok belalar gelmiş bir sülaleyiz. Ceddim İbrahim ne murudun ateşiyle müptela kılındı sabretti.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 mektubu okuyunca ağlamaya başladı. Çaktırmamaya çalıştı, belli etmemeye. Biraz zaman geçtikten sonra o da şu cevabı yazdı. Mısır azizinden Yakuba. Ey yaşlı kimse, mektubun geldi. Okudum ve muhtevasını anladım. Orada salih babalarından bahsedip, her birinin belalara düçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl bu belalara sabrettilerse, sen de öyle sabret. Vesselam. Yakup aleyhisselam, bu mektubu alınca, Allah'a yemin ederim dedi, bu bir melik mektubu değil bir peygamber mektubu ve bunu yazan olsa olsa Yusuf'tur dedi ve tekrar oğullarını bu meselenin aslını öğrenmeleri için Mısır'a gönderdi. Onlar da hemen yola çıktılar. Yusuf Suresi 88 ve 89. Ayetler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 Yusuf aleyhisselam dedi ki, siz cahilliğiniz döneminde Yusuf'la kardeşinize yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz değil mi? Kardeşleri şaşırmıştı. Yoksa sen gerçekten Yusuf musun? dediler. O da, evet ben Yusuf'um, bu da kardeşim.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 Bugün size hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah size affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu. Kardeşleri daha önce ona yaptıklarını hatırlıyor onun bu hareketi karşısında son derece mahcup hissediyorlardı. Yusuf aleyhisselama bir adam gönderdiler. Sen bizi sabah akşam ziyafete davet edip duruyorsun. Fakat biz sana karşı yaptıklarımızdan dolayı vallahi senden utanıyoruz. Yusuf aleyhisselam şöyle cevap verdi. Mısırlılar şimdiye kadar bana hep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 Tabii bu sözlerini fahretmek için değil, kardeşlerinin gönlünü almak, onları o çıkmazlardan kurtarmak, belki rahatlatmak mahcuplardı ya, belki bunu hafifletmek için söyledi. Kardeşlerini böylesine engin bir merhametle affeden Yusuf aleyhisselam, babasının gözlerinin şifa bulması için ona gömleğini gönderdi. Dikkat edin dedi. Bunun başına bir şey gelmesin bu gömleğin. Bu gömleği götürün, babamın yüzüne sürün. Allah'ın izniyle görmeye başlayacaktır. Sonra da toparlanın, şuraya şuraya gelin, size bir yer ayarladım. Gömleği götürmek üzere Mısır'dan ayrıldı abileri. O sırada Yakup aleyhisselam yanındakilere, eğer dedi, siz bana bunadı demezseniz, şunu söyleyeceğim. Merak ettiler, nedir? İnanın dedi, Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Sen dedi, hiç değişmedin. Eskiden nasılsan, hala aynısın dediler. Elbette inanmadılar. Fakat, Fakat, Evlatları geldi. Yakup aleyhisselam daha da bir heyecanlandı. Yanlarında getirdikleri o gömleği teslim ettiler. Ben size sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile muhakkak biliyorum demedim mi dedi. Sevincinden ağlıyordu. Aralarında en merhametli kardeşi Yusuf Aleyhisselam'ın kimdi? Yehudaydı. Zaten o getirmişti. Kanlı gömleği babama ben götürmüş ve onu kedere boğmuştum. Şimdi de dedi bu gömleği yine ben götüreyim, sevincine sebep olayım demişti. İşte bu söz konusu gömlek İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılacağı zaman cennetten getirilen Cebrail aleyhisselam getirmişti ya o gömlekti. Böylelikle gömlek teslim edildi. Özür diledi evlatları. Allahu Teala'dan ne olur dedi. Aracı ol. Affımızı dile. Biz hatamızı anladık. Böyle böyle durumlar yaşadık. Yakup aleyhisselam da söz verdi. Hakikaten dedi Rabbim Celle Celaluhu, merhamet eden ancak O'dur, dua edelim. Yakup aleyhisselam, oğulları için istiğfar etti birkaç gün sonrasında. Tabi gözleri de açıldı, insanlar hayret ettiler, bu sefer sevinç gözyaşları döktüler. Yusuf aleyhisselamla beraber, artık, Oradaki tüm halk Yakup Aleyhisselam'ı ve ailesini bekliyor. Saf tutmuşlar. Karşı karşıya geldiklerinde Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam orada bulunanlar hepsi atlarından indiler ve iki peygamber birbirini hasretle kucakladı. Bu duygusal atmosfer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 daima büyük sabırların, imtihanların arkasından gelir değil mi? Yakup aleyhisselam bu kavuşmanın hemen ardından ellerini kaldırdı, şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Yusuf için feryatlarımı, onun ayrılığından dolayı sabrımın azlığını ve oğullarımın kardeşlerine yaptıklarını ne olur mağfiret eyle. Anne ve babasını tahtının üstüne çıkarttı, oturttu Yusuf Aleyhisselam. Hepsi secdeye kapandılar. Yusuf Aleyhisselam dedi ki: "Ey baba, hani daha önce sana bir rüyadan bahsediyordum ya. İşte onu Allahu Teala doğru çıkardı." Benizinden den kurtardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasına bozduktan sonra sizi bakın oturduğunuz yerden Rabbim Celle Celaluhu getirdi. Şüphesiz ki benim Rabbim hikmet sahibidir, bilendir dedi. Yusuf aleyhisselam Allahu Teala'nın kendisine o verdiği nimetlerin kemale erdiğini görünce bu dünyanın karar kılınacak bir mekan olmadığını, burada bulunan her şeyin fani olduğunu zaten anlamıştı. Dua etti. Bu dua, 101. ayette geçiyor. Ey Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen hadiselerin tabirini de öğrettin.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 İntikam alabilecek bir konumda, o zamanın melik denilen kralı diyelim. Her istediğini yapabilecek bir durumda, gücü var. Ama onlara öyle davranmıyor. Oldukça nazik, olgun ve müsamahalı. Yusuf aleyhisselam, kölelikten sultanlığa yükselişini, hep Allahu Teala'nın lütfuna bağlamış ve nefsine dikkat ettiyseniz hiçbir küçük pay bırakmamış. Kardeşleri tarafından kendisine yapılan en kötü hareketleri bile hatırlatmamaya çalışmış. Kusurlarını yüzlerine vurmamış. Ve dikkat ettiyseniz bir peygamber Yusuf Aleyhisselam dahi son nefeste imanla gitme endişesi taşıyor. Peygamber de olsanız, benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhake eyle duası ne kadar düşündürücü. Bugün salihlerle beraber olma hassasiyetinin en güzel misallerinden bir tanesiydi Yusuf aleyhisselam'ın bu duası. Evet, Yakup aleyhisselam biricik oğluna kavuşmuştu Allahu Teala'nın izniyle. Mısır'da Yusuf aleyhisselam'ın yanında rivayetlere göre 23-24 sene kadar kaldıktan sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine naaşı Şam'da defnedilmiş bulunan babası, İshak Aleyhisselam'ın yanına defnedildi. Yakup Aleyhisselam'ın hayatından bazı notları Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla dinlemeye çalıştık. Kur'an-ı Kerim'de 16 defa ismi geçen bir peygamberdi. Zayıf yapılı, ağırbaşlı, uzun boylu, güzel yüzlü ve ağlamasıyla tanınan bir şahsiyetti. Babası peygamber, kendisi peygamber, oğlu peygamberdi. allah Teala'dan niyazımız, kendisine selamlarımızı iletmesi, makamını Ali eylemesi ve bizlere de bu etkileyici hayattan ibretler vermesidir. Hayatımız boyunca unutmayacak bir imkan yaratmasıdır. Ruhaniyetine hediye olması için buyurun bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife.